Enlem ve boylam Mustafa Bilgin Enlem ve boylam 180 Ağustos 2023 başladı. Hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Bugün sizlere yufka yemenin İncelikleri, püf noktalarını anlatacağım. Öyle her yerde kolay kolay bulamayacağınız bilgiler. Çünkü ben bunları bizzat deneyimleyerek, yaşayarak öğrendim. Malum her şeye zam geliyor. Ekmeğe de zam geldi. Hem de epey zam geldi. Ekmek 5 liradan 7 liraya falan çıktı yani birden. Aa nedir? Yani birden yüzde kırk zamlandı. Böyle olunca ekmeğin kilosu 35 liraya falan geliyor. Hani benim için ekmeğin kilogram fiyatı aslında referanstır. Yani şöyle düşünürüm mesela markete gittiğim zaman işte meyve, sebze falan alacağım zaman ekmeği fiyatıyla karşılaştırırım. <gülüyor> çünkü, çünkü. Ya hani bazen ya bu pahalı falan derim ama e Diğer türlüsünü de düşünürüm Ya bunu ben yemezsem ekmek yiyeceğim e Ekmek bundan pahalıysa Al o zaman derim <gülüyor> İşte günler önce birkaç gün önce Markette Yufka gördüm İndirimdeydi Baklavalık yufka İndirim de böyle hani güzel bir indirimdi. Aa, ya dedim ben bunu alsam tamam hani baklava yapmaya erineceğim. Baklava yapmaya üşeneceğim. Ama hani ben bunu ekmek niyetine yiyemem mi ki ya? Düşündüm. Yarım tabii ya niye yiyeyim yiyeyim dedim. Yufka normalde ekmekten daha pahalıdır. Ama öyle bir indirim yapmışlar ki. Kilogramı 25 liraya geliyor. Ya ekmek 35. Yufka 25. Dayanamadım dayanamadım tuttum aldım bir paket sonra bir paket daha sonra bir paket daha sonra bir paket daha ve <gülüyor> Toplamda 5 tane almış oldum yani 4 kilogram yufka <gülüyor> 4 kilogram yufkayla çıktım marketten Madalyayı hak ediyorum niye madalyayı hak ediyorum çünkü önünü sonunu düşünmeden ee, sadece son kullanma tarihine baktım. işte 10 gün falan var. İyi de bir kişisin be adam. Yani bir kişisin 10 günde 4 kilogram yufka. Yani <gülüyor> hani bir taraftan da günlük kalori takibi yapıyorum. Günlük 1500 kilo kalori tüketme uygulamam var epeydir devam ettirdiğim ama şöyle de bir durumu var şimdi belli bir minimum ağırlığın altına düşersem ekstradan kendime fazladan kalori e, hakkı tanıyordum yani şöyle diyeyim ben normalde 80 kilogram dolaylarındayım diyelim ki 80'in altına düşmeyi başarırsam o zaman kendimi Ekstra ödüllendiriyorum. Yok düşmezsem 1500 kilokalori ile idare ediyorum. Ama düşersem ne yapıyorum? Ek olarak 1000 kaloriye kadar günlük ek bir hak, ek bir kazanç sağlayabiliyorum. O yüzden ne yapıyorum? Hani bazı günler özellikle hani gece saat 24'ten sonra tartılıyorum. Çünkü gün o zaman başlıyor. Bazen aç duruyorum. Mesela yemek yemiyorum saat 24'ü geçene kadar. Dolayısıyla ertesi güne aç karınla girmiş oluyorum. Ve ne olmuş oluyor? Ek kalori kazanma hakkım oluyor. Her nal işte böyle bir uygulamam da var. Neyse yufkalara geri dönelim. Şimdi yufkanın, şimdi aldığım yufkaların enerji değerine baktım. 300, yani 100 gramında 300 kilo kalori var ekmekten de biraz e, üstte. Dolayısıyla nedir? Hani onları bir şekilde tüketmem gerekiyor. Bir taraftan da hani kalorimi harcamamam gerekiyor. Allah'tan ki hani günlük 1500 kalori hakkım oluyor e, dedim. Mesela ben bunu bugün tüketmedim. 1200 kalori tükettim. 300 kalıyor bir köşede. Ben onu not ediyorum. Daha sonraki günlerde ya da canım çok bir şey çekince gidip o e, depoladığım e, ekstra enerji hakkımı kullanıyorum. Her nalese işte böyle böyle elimde şu an yedekte bir 5000 kilokaloriye yakın bir ek enerji hakkı e, var. İşte geldim yufkayı açtım fırına verdim. Sadece böyle ısıtıp böyle ekmek niyetini yiyeceğim filan. Ama ne bileyim böyle biraz hani çıtır çıtır oldu, dağılıyor, yemesi çok zor oldu. Yani ilki, ilkini böyle biraz çok beceremedim. Yani Hı -hı. onu nasıl hazırlayacağımı ilk kez deniyor olduğum için çok beceremedim. Kıtır kıtır oldu, dağıldı. Yani bilemedim yerken de epey zorlandım zaten. Sonra işte aa, ya dedim bu biraz böyle hani deneme yanılma oldu dedim bu tecrübe oldu dedim ilk incisinde böyle tüm yufkayı şeye tepsiye koyup fırına koymayacağım. Pişirdiğimi aldım şeye koydum artık böyle kapalı bir e, yoğurt kabının, büyük bir yoğurt kabının içine koydum. Kapağını da kapattım dedim bunu ekmek niyetine böyle ufak ufak yerim artık. Sonra ikincisini de şöyle yaptım. E, yufkaları tümden değil de artık böyle e, reçel vardı evde. İçine reçeller katarak yuvarladım. Bilirsiniz belki ülkenin çikolatalı kat kat vardır böyle çıtır çıtır güzel yani biraz onu andırdı hani o, o kıvamı yakalayamadım ama olsun en azından aklıma gelmesi bile güzeldi sonra işte içine reçel koydum dürdüm yani reçelli dürüm yaptım <gülüyor> evet yani reçelli dürüm yaptım birazına da peynir falan koydum peynirli aram çok yok nedense çok sevemiyorum peyniri ama vardı evde biraz Aa, yine indirimli almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Tepsiye koydum, durdum filan. Ama tabii şey, biraz e, hani yufka bol ya. Sonradan fark ettim ki yufka oranını fazla yapmışım. Azıcık reçel koymuşum. 3-4 kat yufkayı durmuşum falan. Yani bir taraftan da hızlı yapayım diye falan. Üçüncü, şimdi iki tane yufka paketini böylece açmış oldum. Şimdi üç tane daha duruyor dolapta. Onları da artık bu hani öğrendiğim bilgiler ışığında ne yapacağım? Daha bir daha bir güzel bir şekilde değerlendirmeyi umuyorum. Reçel oranını biraz arttıracağım. Bir sonraki denememde ha şunu da söyleyeyim. Açtığım yufkanın ilk paketinde böyle ufaktan ufaktan şey yakaladım. Küflenme gördüm. Cık. Allah Allah dedim ya çok kötü oldum. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan mı oldum ben şimdi? Aç gözlüğümün sonu bu. İndirimli diye aldım ama e, kü küflü Küflenmeye başlamış. E, i̇yi de bu son son kullanma tarihine 10 gün var. Niye küflenmiş? Markette demek ki iyi şartlarda mı tutmamışlar? Ya dedim şimdi bunları ben iade etsem ki falan dedim. Neyse işte ikinci paketi açtım. İkinci pakette böyle bir sıkıntı yoktu Allah'tan. Kalan diğer 3 paketi bilmiyorum tabii. İnşallah e, küflenme yoktur. Daha onlara bakacağım. E, i̇cabına bakacağım. <gülüyor> hazırladığım yufkaları yemeye çalışırken e, dişlerimi acıttım. Niye? Kat kat yufkaları böyle tane tane ayıklamadan biraz da böyle dürdüm. ilk ilkinde hiç hiçbirine dokunmadan tümünü tepsiye yerleştirip böyle fırına verdim falan. Dolayısıyla yerken öyle çok çok sertmiş. E, dişlerim acıdı. Alya şu an dişlerim sızlıyor ama bir taraftan da ne yapmam lazım yufkaların hakkından gelmem lazım e, e böyle olunca ne yapacağım dişler de acıyor falan ya yani dedim ben şöyle yapayım en azından hani acıtmadan hani dişlerimle dişlerimle böyle baskı yapmadan işte sadece bir şekilde lokmayı ağzıma koyup ya da olmadı hani onu elimle bölerek lokmayı ağzıma koyayım Ağzımda beklesin o yani belki hani böyle ufak ufak sanki şeker somuruyormuş gibi <gülüyor> Yufka somurayım dedim. Biraz oyalana oyalana yiyeyim dedim hani dişlerimi kullanmadan ve şunu fark ettim. Çok garip ve bir şeyin farkına vardım. Ya az sonra zaten böyle bir şekilde eriyormuş dağılıyormuş. Nasıl ya dedim yani hani baklava da biliyorum hani böyle çok güzel baklavalar olur baklavaya ağzını atarsınız o eriyebilir böyle dağılabilir falan o güzeldir ama onun onun sırrının yufkadan geçtiğini ben ne bileyim? yapanlar özel bir şeylerle hazırlıyorlar baklavaları ya da ne bileyim işte marifet başka şeylerde falan zannediyordum ama yufkada, yufkada öyle bir özellik varmış bunu ben bilmiyordum mesela bilseydim hiç dişlerimi acıtır mıydım ya ben sabahtan beri şey güzelmiş yani böyle koyuyorum ağzına böyle bir 30 saniye bir dakika falan bekliyorum sonra bakıyorum ha dağılmış Vay be dedim yani şey gibi oldum hani Bir şey icat etmişim gibi bir şey keşfetmişim gibi oldum Hemen dedim Ben bunu kaydedeyim İnsanlarla En azından değerli dinleyenlerimizle paylaşayım Hani onların da işine yarasın Dişlerini acıtmasınlar dedim yani <gülüyor> Siz, Sizleri Sizleri düşünüyorum değerli dinleyenler görüyorsunuz yani Ben düştüm yani ben Çekiyorum, başkaları çekmesin. Hani bir de... Deneyimle öğrenilen bilgi... Ayrı bir kıymetli olur. E, dolayısıyla işte ben de... Bu şekilde sizinle bir bilgi paylaşımı yapmış olayım dedim. Yani... Yalnız şöyle de bir korkum oluştu şimdi. Şayet yufkaya alışırsam... Ve... Ekmek kesmez olursa beni... Yufkanın tadı daha bir lezzetli gelirse... Ve ben ekmek yerine yufka yemek istersem... Asıl o zaman başıma iş almış, iş açmış oluyorum. Niye? Daha ucuz diye yufkayı denedik. Sonra yufkanın normal fiyatı... Hani ekmekten daha pahalı. E böyle olunca ata binelim derken... Altımızdaki eşekten olacağız. <gülüyor> Aa, o zaman şöyle bir doğayla kapatayım. İnşallah ekmek yerine yufka yemeye alışmam. Amin. <gülüyor> Evet değerli dinleyenler ve böylece hani tüketmenin, yufkayı değerlendirmenin ve yufkayı yemenin incelikleri, püf noktaları üzerine bir bölüm gerçekleştirmiş olduk. Dilerim sizler için de lazım olduğunda yararlanmış olun, işinize yarasın, dişinize yarasın yani. Evet ve böylece yufka yemenin incelikleri, püf noktaları bölümümüzü kaydımızı burada bitiriyoruz. Sen kalınız. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 180 Ağustos 2023 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin